...en ufak bir tümsek olmaz yani dümdüz insanlar bunun üzerine toplanırlar ve hadiste diyor ki Zelika bi an Allahu shaayet bi an Allahu huval hakku ve enne yuhyi al maut ve enne ala kulli shay'in kadir o ölüleri diriltecektir diyor ve enne sa'at ateetun la rayb fihi ve enne Allahu yeb'as man fi al qubur fe Allah kabirdekileri diriltecektir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 Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor: "Ve in min ehli'l-kitabi illa leyu'mina bihi qabla mautihi ve yevmi'l-kiyamati yekunu alayhim şehîde." Diyor ki Rabbimiz, "Ehli kitaptan her biri ölümünden önce ona muhakkak iman edecektir." Dikkat ediniz. Ehli kitaptan her biri ona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 Aslında Hristiyanlara verilecek en güzel cevap. Çok cevap var da. Ancak e, burada burada dikkat ediniz. 115 115. ayet Maide suresi 115. ayet ve devamına bakalım. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bu arkadaşlar bu mahşer günü olacak bir sahnedir. Allah azza ve celle diyor ki: "وإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُم <اللّٰه> Bakın dikkat ediniz. Allah Subhanahu ve Teala diyor ki: "Ey Meryem oğlu İsa." 116. ayet. Pardon.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 İn kuntukultuhu faqad alimta. Eğer ben bunu söylemişsem sen bunu bilirsin. Ta'lemu ma fi nafsi. Sen benim nefsimde olanı bilirsin. Ve la a'lemu ma fi nafsik. Ben senin nefsinde olanı bilemem. Dikkat ediniz. Innaka enta alamul Ya Rabbi. Senin sen gaybı bilensin. Yani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 e, vefat ettirdikten sonra, e, bu, bu vefatı da daha önce açıklamıştık, uyku hali de olduğunu biz biliyorsunuz söylemiştik. Çünkü bu, bununla ilgili birçok ayet var. كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ Sen beni vefat ettirdikten sonra, yani dünyadan aldıktan sonra onların üzerinde rakip olan, yani onları gören sensin. وَاَنْتَ عَلَى şey in شَهِيدٍ Ve sen her şeye şahit olansın. Ve böyle devam ediyor. Ve Dolayısıyla bunların hiçbir hunceti yoktur. Onlar ancak hevanın dinine ibadet etmektedirler. Evet daha fazla başınızı ağrıtmayalım inşallah. Biz e, sona doğru <gülüyor> gidelim. Evet.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 Asabı Kefin köpeği deniyor, Salih Aleyhisselamın devesi deniyor, Ayeset Vesselamın Suwa isimli devesi deniyor. Ancak e, sahiliyle ilgili senin aklında bir şey var mı? Sahih mi? E, i̇şte benim sahiliyle ilgili aklımda diyorum ya net değilim. İnşallah bakacağız ya. Yani ben havadan bir şey söylemek istemiyorum. O yüzden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 ee, mesela bir tanesi yazdı dedi ki mutlak hakimiyetini kurmuştu ve hakimiyetini geri mi almıştır dedi ne dedi yani sanki Allah azze ve celle hakimiyet başkalarındaydı da geldi hakimiyeti birilerinin elinden aldı gibi konuştu ee, bu doğru değildi haşa yani dolayısıyla biliyorsunuz mu attıla yani tatil ehli bu, bu, bu ayetin Taha suresi 5. ayet ve benzeri ayetlerin içini boşaltıyorlar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 Allah azza ve celle'nin sıfatlarını da kabul ederken demin bu Musab hocamızın dediği gibi ve la yani cisimlendirme yapmadan ve la keyfiyetlendirme yapmadan yani nasıllığını konuşmadan ve la tecisim ta'til ta'til de yapmadan içini de boşaltmadan efendime söyleyeyim ve teşbih teşbih de yapmadan Allah azza ve celle'nin ke mislihi şey bütün sıfatlarıyla ilgili onun hiçbir benzeri yoktur şura suresi 11. ayette dediği gibi ne yüce Rabbimiz neyse ki şey ve huves semiul basir Allah azza ve celle hiçbir benzeri yoktur işitir ve görür biz de biliriz ki işitir ve görür aynı bazıları var gibi bazıları var biliyorsunuz eee diyoruz biz bunlara veya hut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 Aynı bütün isim ve sıfat konusunda bize hüccettir. Biliyorsunuz birisi geliyor. İmam Melik Rehimeullah diyor ki, Ya imam, Ey imam, Keyfeste ve Rabbuna alel arş? Diyor ki, Rabbimiz nasıl arşa istiva etti? Böyle bir soru soruyor. İmam Melik Rehimeullah diyor ki, El istiva malum. Yani, diyor istiva malumdur, bilinen bir şeydir. Ne demek?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 İmam Malik Rahimahullah demedi ki ona biz bu ayete iman ediyoruz ama içeriği bizi ilgilendirmez demedi. Ne dedi İmam Malik Rahimahullah? Dedi ki el-istiva'u ma'lum istiva dedi bilinen bir şeydir. Biz dedi biz dedi istivadan ne kastedildiğini biliyoruz. Buna iman ederiz. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala anlamı at açık bize ayetlerle haber verdi. Dolayısıyla el-istiva'u ma'lum الْكَيْفِيَةُ مَجْهُولُ Ancak istiva malumdur, ancak keyfiyeti meçhuldur. Onun keyfiyeti meçhuldur dedi. Biz istivadan ne de kast edildiğini biliyoruz, ancak keyfiyetini bilmeyiz dedi. Dolayısıyla, aynen dediğim gibi Kur'an ve sünnetin ispat ettiğini ispat ederiz, nefiyettiğini nefiy ederiz. Ve dedi ki, الْسُؤَالُ عَنْهُ بِدَعَى الْاِمَانُ بِهِ وَاجِبُ الْسُؤَالُ عَنْهُ بِدَعَى dedi ki istivaya iman etmek vaciptir. Niye? Çünkü Rabbimiz haber vermiştir. Ancak böyle bir soru sormak bir bid'attır. Nasıl bir soru sormak? Keyfiyetini. Çünkü dikkat ediniz o adam şöyle sordu. Keyfe stava. Keyfe stava. Keyfe yani dedi ki nasıl keyfiyetini sordu. Aynı şunun gibi. Siz Cebrail'e iman ediyor musunuz? Cebrail aleyhisselama böyle bir melek olduğuna. iman ediyorsunuz. Peki bana...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 bana Allah'tan sonra size cevap vereyim demesi gibi haşa ve kelle, tam bir teşbih, teşbihlik var bunda, müşebbihedir ancak dolayısıyla ehl sünnetin yolu en güzeldir leyseke şey mesela ve huve semih o işitir leyseke şey ve huve basir o görür leyseke şey efendime söyleyeyim ve bütün sıfatlarıyla ilgili ne derseniz leyseke mislihi şey onun hiçbir benzeri yoktur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 çadırdan çıkmazlar. Bunu iyi araştırmak lazım. Halbuki biz biliyoruz cennetin çarşıları var. <gülüyor> o şey Kur'an, şeyle ilgili çadırdan çıkmanızlarına katılır ki hurilerin yani sahibinden ne kadar itaatkar olduğunu ifade etmek için Kur'an'da geçer yani. Onda çadırların içerisinde tesettürlü türlü insanlar diye geçer. Şey huriler diye geçer. Onu kastetmişlerdir. Yani onlar eş, eşlerine gözlerini dikerler diyor. Yani eşlerinin dışında kimseyi görmezler anlamını. Eşlerine bakarlar. Ee, he, kadınlar çadırlardan çıkmazlar. Allah alemu eşlerine sadakatla ilgili bir husustur. Ha, siz cennet kadınlarını sordunuz. Doğrudur ancak... Bilmiyorum. Allah en iyisini bilir yani diyecek bir şey yok yani bilmiyorum yani artık diyorum yani ben hurileri sormadım diyor kadınları sordum diyor da ee, burada burada kadınlar yani Allah alem özel bir yasak bilmiyoruz biz yani Allah alem öyle görünüyor yani bilmiyorum gezecekler mi derken orada biliyorsunuz insan insan farklı olacak yani bilmediğimiz şeylerde de konuşmak istemiyoruz doğrusu.